İngiltere Parlamento binasına çıkan 40'ın üzerinde eylemci, "Politikayı değiştir, iklimi kurtar" diye pankart açtı. Açıklama yapan Greenpeace İngiltere Genel Direktörü John Sovan, "Tartışmanın derecesini arttırmamız gerekiyor. Zira vaktimiz kalmadı." dedi. Nitekim Kopenhag iklim Zirvesi'ne bugün 56 gün kaldı. Büyük şirketler Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası'nı teker teker terk ediyor. ABD Ticaret Odası'na 3 milyondan fazla iş yeri kayıtlı. Oda, ABD'nin sera gazı salımlarını azaltması gerektiğini kabul etmiyor. Obama'yı böyle bir planı olduğu için şiddetle eleştiriyor. Bu nedenle Apple, ticaret odasından ayrıldığını açıkladı. Daha önce de Pacific Gas ve Elektrik, PNM ve Exelon gibi ülke çapındaki şirketler aynı nedenle odadan ayrılmıştı. Nike ise üyelikten istifa etmedi. Fakat odanın yönetim kurulundaki pozisyonundan istifa etti. Nike bir süre daha üyeliğini devam ettirip odada olumlu yönde değişikliklere ön ayak olmak istediklerini açıkladı. Nike uzun zamandır hükümeti iklim değişikliğiyle mücadelesinde destekliyor ve odayla temel fikir ayrılıkları olduğunu söylüyor. Greenpeace'in Avrupa Yenilenebilir Enerji Kurulu ile birlikte yayınladığı yeni tarihli bir rapora göre eğer Kopenhag'da doğru düzgün bir anlaşmaya varılabilirse 2030'da temiz enerji sektörü tam 6.9 milyon kişiye istihdam sağlayabilecek. Liderler Kopenhag'da yenilenebilir enerji kaynakları konusunda küresel ve anlamlı adımlar atabilirlerse, hem küresel ekonomik gerilemeyi hem de iklim değişikliğini yavaşlatmayı başarabilirler. Şu anda yalnızca Avrupa'da 450 bin kişi yenilenebilir enerji sektöründe çalışıyor. Greenpeace'in EREK'le beraber hazırladığı enerji devrimi raporunun son halini, www.greenpeace.org adresinden ulaşabilirsiniz. Hemen hemen tüm ülkeler iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atma konusundaki kararlılıklarını göstermeye çalışıyor. Bu ülkelere Norveç de eklendi. Norveç 2020'ye kadar sera gazı salımlarını 1990'daki seviyenin de %40 oranında altına çekeceğini açıkladı. Bu açıklama bugüne kadar Kyoto protokolünde ek bir ülkesi olarak geçen bir ülkenin verdiği en büyük söz anlamına geliyor. ABD veya Kanada ile karşılaştırdığımızda çok ciddi bir fark var. İşte tam da bu nedenle bu ülkeyi cesaretlendirmeli ve bu haberi yaymalıyız diye düşünüyorum. Norveç, iklim görüşmelerinde kararlı ve ciddi olunabileceğinin en büyük göstergesi. Acaba hangi ülkeler Norveç'in açtığı yoldan yürümeyi seçecek dersiniz? Harvard Üniversitesi'nin araştırmalarına göre tüm dünyada orman yangınlarının çıkma ihtimali ciddi anlamda arttı. Tek bir orman yangını kendi başına iklim değişikliğine bağlayamayız. Ancak sıcaklık seviyesi artan kuraklık orman yangınlarının başlı başına sebebi olabilir. Çalışma 2050'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orman yangının sayısının %50 artacağını belirtiyor. Ayrıca kuraklık yalnızca dalları değil, Toprağın altını da kuruttuğu için yangın daha etkili ve durdurulması da çok daha zor olacak. Bu durum aynı iklim kuşağında olan Türkiye için de maalesef geçerli olacak. Orman yangınlarının artmasını ülkemizde de bekleyebiliriz. Bangkok iklim toplantılarından da tıpkı New York'ta olduğu gibi ciddi bir sonuç alınamadı. Fakir ülkeler, zengin ülkeler için net seyre salınları hedefleri konmadan ve kendilerine fon sağlanması karara bağlanmadan herhangi bir anlaşmayı imzalamayacaklarını duyurdu. Toplantı, Kopenhag yolunda ilerleme kaydetmekten çok iki tarafın arasındaki çizgiyi kalınlaştırmış gibi görünüyor. Hem WWF hem de Greenpeace bu sonuçsuzluğu eleştirerek esas konuların karara bağlanmasını önümüzdeki aykı Barcelona toplantlarına bırakmanın hiç de akıllıca olmadığını açıkladı. Barcelona toplantıları Kopenhag'dan önceki son adım. Hafta sonu arkadaş sohbetleri Obama'nın barış ödülünü hak edip etmediğini tartışmakla geçti. Genel kanıya göre Obama'yı cesaretlendirmek için verilen bu ödülü hak etmek istiyorsa Kopenhag'da dünyaya kendisini kanıtlaması gerektiği yolunda. Daha önce ödüle adaylığı tartışılan Başbakan Erdoğan ise Kopenhag'a gidip gitmeyeceğini dahi açıklamış değil. Kopenhag'a ilişkin bir hükümet görüşü bile mevcut değil. Hatırlıyorum da Rio İklim Zirvesi'ne ve hatta Johannesburg toplantıları için ülkemizde sivil toplumun da içinde bulunduğu çok önemli hazırlıklar yapılmıştı. Kopenhag İklim Zirvesi'ne son 56 gün. Gezegenin geleceği için geri sayım devam ediyor. Türkiye ise yerinde sayıyor. Sağlıcakla kalın.